Bismillahirrahmanirrahim ve salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'du Şimdi kalbi katılaştıran şeylerden kaçıncısına geldik? Bir, iki, üçüncüsüne geldik inşallah. Okuyorum. Ve minha Kalbi katılaştıran unsurlardandır. كَثْرَةُ الدَّحِكِ çokça gülmek. Fe Tirmizi anil Hasani İmam Tirmizi'nin sünnende Hasani Basri'den an Abi Hurayra'ta Hasani Basri'de Ebu Hurayra'dan nakletti ki anin sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi la tukthiru'd dahike Gülmeyi çoğaltmayınız. Fe inne kethreted çünkü çokça gülmek tumitu'l kalbe Kalbi öldürür. Ve kâle dedi ki söyleyen Tirmizi, Rû'ya anil haseni qavluhu. Bu hasen'den hasanın sözü olarak da nakledildi. Yani Peygamber aleyhissalâtu Vesselam'dan aktarıldığı gibi, aynı şekilde hasanın sözüymüş gibi de, tabi'in sözüymüş gibi de aktarıldı. Ve kharraca İbn-i Mâcete, İbn-i Mâcete hricetti. Min tariq-i ebiracâil cezerî. Ebi il Cezari'nin yolundan yani onun senediyle An Bard İbn Sinan'' Berd İbn Sina'dan An Mekhul'ün Mekhul'den An Vasilete İbn el Aska'a. Vasilete İbn el Aska'a da nakletti An Ebi Hureyre'te o da Ebi Hureyre'den "Kala, 'Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Kethretu'd-dahiki çokça gülmek el kalbe Kalbi öldürür."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 Biz demiştik, bir hadisin sahih olabilmesi için beş tane şart lazım. Bunlardan bir tanesi de ittisal idi. Yani senedin hepsinin bitişik olması, arada kopukluğun olmaması demekti. Fakat hasan Basri, eğer Ebu Hureyre'yi işitmemişse, doğal olarak Hasan-ı Basri, tabi'in sahabe yok arada. Rasûlullah var, bu senette inkitah var. Doğru mu? Bu senette inkitah var. Bu birincisi.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 Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın isimlerinden bir tanesi İmam Zehebinin naklettiği üzere Eddahuk'tur. Çokça gülen peygamberdir. Mesela yalnız burada peygamberimizin çokça gülmesi kesinlikle bizim bildiğimiz anlamdaki gülme değil de tebessüm anlamındaki gülmedir. Hatta biliyorsunuz Aleyhissalatu Vesselam tebessümü yani güler yüzlü olmayı sadaka olaraktan kabul ediyor. Mesela sahihte bize diyor ki: "La tahqiranne minel ma'rufi şey'en"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 kendi aralarından normal hayatlarına devam ettiler. Yani güldüler, eğlendiler, sohbet ettiler. Allah ve ayet indirdi. فَلْيَدْحَكُوا <gülüyor> قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا kanu yaksibun. Yani yaptıklarına karşılık olarak gülmesinler, ağlasınlar dedi Allah. Çünkü siz iyi bir şey yapmadınız. Yani Allah'ın sizin üzerinizdeki bir emrini ihlal ettiniz. Onun için gülmek yerine ağlayın, çok az gülün, ihtiyaç kadarıyla gülün diye.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 Ayrıca Allah Resulü sahabeye söyledi. Dedi ki: "Lev ta'lemun ma a'la? Bunu hem İmam Buhari hem de Müslim rivayet etti. Le dahiktum qalilan ve Siz benim bildiklerimi bilseydiniz." Burada benim bildiklerimden kastedilen nedir? Aslında mesela Allah Resulü'nün bildiğinden, Allah Resulü bütün bilgisini ümmete aktarmamış mıdır zaten? Yani bildiğini ümmetten gizlemiş midir, saklamış mıdır? Yok. Zaten bütün bildiğini Allah Resulü ümmete aktarmıştır. Burada kastettiği şey ne?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 Dağlara arz edilmiş, göklere arz edilmiş, yerlere arz edilmiş. Bunlar bu emaneti kabul etmemişler. Niye kabul etmemişler? فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا Birincisi onu kaldıramayacaklarını düşünmüşler. Bundan dolayı reddetmişler. İki kendilerine acımışlar. Yani böyle bir yükün altına gidersek biz bunu kaldıramayız demişler. Ama insan öyle yapmamış. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ İnsan o yükü yüklenmiş. Doğru mu?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 Kesretu kelami çokça konuşmaktır ve kesretu el'li ve çokça yemek yemektir. Zekarahu Abu Nuaym. Abu Nuaym bunu hilyesinde hilyesinde veyahutta zikretmiş kitabında. Ve zekeral Marwazi, Hanbeli alimlerinden Marwazi nakleti Fi Kitabil Vârih Vârih kitabında. Kâle kutli Abi Abdullah. Yani Ahmed ibn Hanbel, Ahmed ibn Hanbel'e sordum. Mervezi diyor. Ahmet İbni Hanbel'e sordum. Yecidur raculu min kalbihi rıkkaten ve huve yeshba'u Bir insan doyduğu halde kalbinde incelik bulabilir mi? Soru soruyor burada. Yecidur raculu min kalbihi rıkkaten. Kişi kalbinde incelik bulur ve huve yeshba'u Doyduğu halde bu ve haliye. Yani doyduğu halde insan kalbinde şeylik bulabilir mi? Rıkkat incelik bulabilir mi?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 kişiye yeterlidir. Kişinin sırtını dik tutacak, kişinin sırtını ayakta tutacak sayılı lokmalar kişi için yeterlidir diyor Aleyhissalatu vesselam. Yani burada Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bize anlattığı şudur. Hatta hadisin devamında diyor: "Fe <gülüyor> in şayet yemekten bir yolu kalmasa yani 3 lokma, 4 lokma, 5 lokma yedi, baktı olmuyor, ayakta duramıyor, fesulusun ve taamihi"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 Adam yok dedi, ben içemiyorum ey Allah Resulü. Allah Resulü dedi ki, اِنَّ الْكَافِرَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَأْكُلُوا بِمِعًا وَحِدًا Mümin bir tane mide ile yemek yer. وَاِنَّ الْكَافِرَ لَيَأْكُلُوا بِسَبْعَةِ اَمْعًا Kafir ise yedi tane mide ile yemek yer. Yani sanki Allah onun içerisine yedi tane şey yerleştirmiştir, mide yerleştirmiştir. Her bir mideyi dolduruncaya kadar yemek yer diye. Allah Resulü Müslümanları bu şekilde uyarmış oldu. Yani çokça yemek kafirlerin özelliklerindendir diye. Peki,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 Liyot acılık almış başına gitmiş yani e, lezbiyenlik almış başına gitmiş kadınların arasında mesela bir haber gazetenin birinde haber var adamın biri işte diyelim ki yani insan aklının alamayacağı bir sapıklık yapmış misafir. Hani i̇nsan aklı bunu alamıyor. İnsan düşünüyor bu nasıl oluyor? Yani mesela bir insan bir hayvana karşı nasıl cinsi bir şehvet hisseder? Sebebi şudur. Çünkü siz bir şehveti doyurduğunuz zaman o orada kalmaz. Yarın onunla yetinmiyor.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 de yani sahabe diyor ki tece'a rajulun inde sallallahu aleyhi ve sellem. rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kuffa Adamın biri peygamberin yanında geyildi. Peygamberimiz dedi ki şu geyilmeni çek bize. Yani hani bizim yanımızda geyilme. Fe inna aksera an-nasi shab'an atwalu hum ju'an yawm al-kiyame. Dünyada insanların en çok doyanları kıyamet gününde en çok aç kalacak olanlardır. En uzun aç kalacak olanlardır. Yani buradan neyi anlıyoruz? Çokça yemek yemek yemek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 Kendine gelmesini sağlardım diye. Bunu yemek olmadığından dolayı değil, ihtiyaç kadarını yiyor. İhtiyaç kadarıyla yetiniyor. Ta ki beden hafif olsun ve kalpler incelsin diye. İkinci olarak zararı çokça yemek yemenin bir de maddi zararı var. Tıbbi olarak bedene ciddi anlamda zararı var. Hatta İbn-i Recebul yani bu kitabın sahibi olan İbn-i Hanbeli,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 bedeni hastalıkların nedeni ikidir. Ya maddidir veya o manevidir. Yani hani bazı hastalıklar vardır manevidir. Mesela buna ne örnek verebiliriz? Psikolojik hastalıkların hemen hepsi manevidir. Neyin manevi yani maneviyattan kastımız ne şudur? Omen ve men a'rada an zikri fe inne Yani bu ayeti ne tefsir ediyor derseniz bu ayeti nöroloji bölümü tefsir ediyor. Bu ayeti psikologların yazdığı kitaplar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 Çünkü insan hastalandığı zaman sıhhatli olduğu gibi Allah azze ve Celle kulluk yapamaz. Müslüman kardeşlerine hizmet edemez. Bu mümkün değildir. Hasta kendisi zaten bakıma muhtaçtır. Yani birileri ona bakmakla e, bakmaları gerekir. Bundan dolayı sıhhat bizim için çok önemlidir. Hatta Peygamber peygamberin Ömer'e bir tavsiyede bulunuyor. Hani diyor bugün İmam Buhari rivayet ediyor. Bugün geldi diyor benim omuzumdan tuttu bana de ki kun fi dunya enneke garibun avabiru sabil. Yani dünyada yolcu gibi ol.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 Yani öyle bir ol ki dünyada, peygamberden bunu anlamış İbni Ömer, öyle bir ol ki dünyada tek yaşayacağın vakit akşam vaktidir, o şekilde yaşa. Sabah olduğunda tek yaşayacağın vakit sabahtır, o şekilde yaşa. min لَمِنْ سِحْحَاتِكَ maradike. Sıhhat zamanında, hastalık zamanı için bir şeyler al ondan diyor. Yani daha sıhhatliyken, daha hastalık gelip senin başına çökmemişken diyor İbni Ömer. Çokça şey yap, yapabileceklerini çokça fazla yap ki,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 İnsanın gücünü bunlar gösterir. Oysa İslam toplumunun en güçlü olduğu dönem Ömer radıyallahu anh'ın dönemidir. Ömer yamalı elbise giyen, bir sarayı olmayan, topraktan bir yerde yaşayan bir adamdı. Yani, ve bütün dünya şeyleri, bütün dünya imparatorlukları Ömer'in ismini duydukları zaman titriyorlardı. misal. onun karşısında Osmanlı vardı. Osmanlı da ihtişam, güç, işte hani Osmanlı biliyorsunuz ihtişamını göstermek adına çok ciddi şeyler yaptı. Fakat Allah zevelle sonunda çöküş